Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ee, önümüzdeki günler e, hac ibadetinin yapıldığı günler olması dolayısıyla bu haftaki konuşmamda Peygamber Zişanımız Server-i Ekainat Muhammed Mustafa Aleyhi er-Resulatu vesselam Efendimizin hacla ilgili hadis-i şeriflerinden okumak istiyorum sizlere. Birinci hadisi şerif Cabir radıyallahu anh'ten e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor El-Haccu Vel-Mu'temiru Vel-Gazi Fi-Sebilillah Vel-Mücemmi'u Fi-Dumanillah Te'ahum Fe-Ecabuhu Fe-Seluhu Fe-Ata'hum Müjdeli bir hadisi şerif kelimelerini e, yavaş yavaş izah edelim el haccu ha harfinden sonra a uzun hacc hacı yapan kimse demek hacc eden kimse el Hac haccı yapan kimse vel mu'temir mu'temir de ömre yapan kimse demek el haccu vel mu'temir haccı yapan ve ömre yapan kimse ömre hacc ile beraber de olur Hac zamanı olmayan bir başka zamanda da sır ömre olarak da olabilir. Yani ömre hacın arkadaşı olarak hac ve ömre bir arada yapılması mümkün olan bir ibadet. Ama hac mevsimi olmayan bir zamanda insan bu güzel diyarlara gelme imkanı bulursa o zaman sadece ömre yapar. Ömre müstakil de olabilir. Hac mevsimi nedir? Kur'an-ı Kerim'de çok kıymetli olduğu hasriz edilmiş açıklanmış olan günlerdir. Bu günlerde yapılan ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Bu günlerde oruç tutmak sevaptır. Bu günlerde Efendim çeşitli ibadetleri yapmak, namaz kılmak, Efendim Kur'an okumak, sadaka vermek çok sevaptır. Efendim gecelerini ihya etmek çok sevaptır. Bu günlerin kıymetini bilmek lazım. "Al-Fecir veleyalin ashlim 10 gece" diye. Efendim Velfecibe suresinde kendisine öneminden dolayı kıymetinden dolayı yemin edilen on gece e, dokuz gündüz efendim. E, Tabi bayram zaten çok kıymetli bir gün ama bayramdan bir önceki gün hacca gelmeyen kardeşlerimiz Arefe gününde yani Zilhicce'nin dokuzunda hacıların Arafat'a çıktığı zaman oluyor o zaman e, oruç tutarlarsa o, o orucun da sevabı çok büyük ...takvimlerine yazsınlar... ...not defterlerine not alsınlar... E, ...arete gününde oruç tuttu bir insan... ...bir geçmiş senenin günahları affolunuyor... ...bir de gelecek senenin günahları affolunuyor... ...diye müjde var... ...ve gelecek senenin günahlarının affolunması... ...tabii bir sene yaşayacağının da müjdesi... ...demek olur... ...onun için bu orucu tutmalarını... ...tavsiye edeceğim... ...demek ki... ...hac zamanında insan... ...bu Kabe-i ...ziyarete gelirse... Hac'ın farzlarını yaparsa, Arafat'a çıkarsa, tavafı ziyareti yaparsa, Hacı ibadetinin gerektirdiği vacipleri, sünnetleri ifa ederse efendim ne güzel hacı olur. Bu mevsimin dışında bu mübarek yere gelirse bir insan diyelim ki 2 ay sonra geldi, 3 ay sonra geldi, senenin bir başka zamanda o zaman da gene bir ibadet olur o bu ziyareti. Kabe tavaf edilir, Safa ile Merve arasında say edilir, hem tıraş olunur, ömre tamam olur. ...biz ona ömre diyoruz... efendim ...ömeyi yapan kimseye ömreci diyoruz... ...Araplar Mu'temir diyorlar... el hacı yapan kimse... ...Vel-Mu'temiru, ömreyi yapan kimse... ...isterse haç zamanında hacla beraber yapıyor olsun... ...isterse başka bir ayda sırf ömre olarak yapıyor olsun... ...Vel-Gazi fi sebilillah... ...Efendim Allah yolunda gaza eden bir kimse... ...o da işte dünyanın herhangi bir yerinde... Efendim, dini için efendim ee, çarpışan ee, mübarek insan, Gaza eden cihat eliyen kimse ve mücemi o mücemi Cuma gününe giden kimse demek yani Cuma namazına giden kimse Cuma'yı ee, eda eden kimse demek. Bu dört kimse fi Allah'ın garantisi altındadır. Hıfz-ı himayesi altındadır. Allah bunları himayesine almıştır. Kim bu dört kimse? Hacı, ömreci, gazi ve cumaya, cumaya giden cumacı. Bunlar Allah'ın himayesine alınmış. Allah'ın kendilerini koruduğu, himayesine aldığı, kefaletine aldığı efendim kimselerdir. Ve ahum ecabuhu çünkü Allah bunları davet etmiştir. Evet İnsanın hacca gelmesi Allah'ın nasip etmesiyle yani manevi bizim anlamadığımız ruhlar aleminden maneviyat aleminden bilmediğimiz bir şekilde olabiliyor. Davet edilen hacca gelebiliyor. Davet edilen ömreyi yapabiliyor. Efendim gazi de öyle. Cuma'ya gelen kimse de öyle. Allah'ın nasip etmesiyle oluyor. Yahut da ee, zaten Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de hac etmeyi, ömre yapmayı e, emir ettiğine göre davet Kur'an-ı Kerim'den umumi olarak yapılmış oluyor. Cihat da öyle. E, Cuma günü de e, Cuma namazına gelmek de Kur'an-ı Kerim'de zaten yazılmış. Efendim İzanü Dülüs Salatü Münye Mül Cuma Tifes Awi zikrillah diye demek ki davet umumi yani manevi gizli değil de. Umumi olarak da, aşikare olarak da zaten kitapta, sünnette e, yazılı bulunduğu için ister o manevi manasını düşünelim, e, ister maddi manasını düşünelim. E, Deahum, Allah onları çağırmış bulunuyor, emretmiş bulunuyor bu işleri yapmalarını. Hac, ömre, gaza ve cuma namazı kılmayı emretmiş oluyorsa Eca, bu, bu kişiler de Allah'ın, bu davetine icabet etmiş oluyorlar yani emri kabul etmiş ve emri ifa etmiş oluyorlar ve seluhu bunun sebebiyle Allah onları çok sevdiği için onlar Allah'tan bir şeyler isterler istediler Allah da istediklerini verdi diyor Peygamber Efendimiz yani vereceğinin kesin olması dolayısıyla mazi sifası söylüyor yani istediler verdi demek istediklerini mutlaka verecek. Sanki olmuş bitmiş gibi bilin bu işe. Garantili bilin manasındadır. Onun için Allah Teala Hazretleri e, hacıyı, ömreciyi, gaziye, cumaciyi kendi ibadetine ibadetine kendisi çağırmış olduğu için onlar da davete icabet ettikleri için ondan istediklerini verecek büyük mükafatlara nail edecek diye birinci hadis-i şerifi okumuştuk. Tabii bu büyük bir müjde. Bunu, bu müjdeyi artık e, bu sene hacca gelebilenler kazandılar. Veya şu günlerden sonra da işlerini tamamlayıp gelebilen olursa, çünkü dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli imkanlara sahip kardeşlerimiz olabilir. Onlar da kazanırlar. Ama önümüzdeki seneye tabii bu müjdeleri dinleyen kardeşlerimiz, önümüzdeki seneye şimdiden niyet etsinler, hazırlanmaya başlasınlar. Çünkü niyet etmek de çok sevap. Bir insan bir şeye niyet edince, Efendim yapamasa bile sevabı alıyor. Bu birinci hadisi şerif. Gelelim ikinci hadisi şerife. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Ümame radıyallahu anh'ten Deylemi'nin rivayet ettiğine göre buyuruyor ki El-Haccü fi imanillahi bilen ve müdbiran feyin esâbehu fi seferi taabuhu ve nasabun kafarallahu lehu bizalike seyyiatî Eken lehu bi kulli kademin yerfa'uhu alfe derecen fil cennet ve bi kulli katratin tusibuhu min matarin ecru shehid. Bu da e, hac ile ilgili güzel bir eee e, müjde, e, e, müjdeli hadisi i şerif. Buyuruyor ki peygamber Efendimiz El haccu fi mukbilen ve müdbera. Hacce niyet eden kimse Allah'ın kefaletinde, himayesindedir, koruması altındadır, sevgili bir kulu durumundadır, Allah onu koruyor. Ne zaman mukbilen ve mudbira yani hacca giderken de böyle Allah'ın himayesindedir. Ya hacdan dönerken de evine varıncaya kadar da Allah'ın hıfzı himayesindedir, kefaletindedir, koruması altındadır. Zumanınızı Allah ona zamindir yani onu koruyor, garanti ediyor. Hüseyin esabe hıfzı seferi taabb ve Eğer bu hac yolculuğunda kendisine yorgunluk, üzüntü, efendim, bitkinlik isabet ederse ki mutlaka yolculuklarda buna benzer şeyler olur. Her yolculukta olur. Ayrıca hac yolculuğunda daha fazla olur. Her ne kadar hac yolculuğu bugün çok kolaylaşmışsa da yine de kendine göre birçok zorlukları vardır. İklimlerden doğan zorluklar vardır. Efendim, Arabistan sıcaktır. Uza, e, başka yerlerden gelen bu iklime intibakta zorluk çekebilirler. Gümrüklerde zorluklar vardır. Efendim uzun bir yolculuk olduğu için seyahat vasıtalarında çekilen, yollarda çekilen sıkıntılar vardır. Evet, çeşit çeşit sıkıntılara uğrayabilir ama daferallahü birdalikelse yatihi. Bu yorgunluklar, üzüntüler sebebiyle Allah hacının günahlarını mağfiret eder. Ve kanelehu biküluk ademin derecetin fil cennet. Ee, attığı bir yerden kaldırıp tekrar bastığı her adımı için cennette bin derece kazanır. Yani adım adım e gittikçe, yürüdükçe bin derece, bin derece cennette derece kazana kazana gider. Ve bir küllü katretim tusu min matar. Yağmur yağdı, efendim ıslandı, sıkıntı çekti. Uğradığı her üzerine damlayan her yağmur tanesinden dolayı da ecru şehit, efendim, bir şehit sevabı kendisine verilir. Yani bunların hepsi acının, sıkıntılarının boşa gitmediğinin Allah tarafından büyük mükafatlarla karşılandığının Allah tarafından kendisinin çok büyük e, e, şekilde mükafatlarla taltif edildiğinin efendim, işaretleri, müjdeleri olmuş oluyor. Demek ki e, zorlukları olmasına rağmen bu ibadetten kaçınmamalı e, Müslümanlar. Evet e, hac hakikaten e, kolay olmayan bir ibadettir. Tavsiye ederiz genç kardeşlerimizle özellikle gençlik ve dinçlik varken hac yapmaya çalışsınlar o zaman daha rahat olur. İhtiyarlayınca tabi efendim vücudun gücü kuvveti azaldığı zaman sıkıntılar daha çok oluyor ve sıkıntılara tahammül daha az oluyor. Ama sıkıntı da olsa o sıkıntılardan mükafatlar büyük geleceği için o mükafatların hatırına insan sıkıntılara sabreder. Sabrın da e, mükafatının çok büyük olduğunu zaten biliyoruz. Dinimizin iki esaslı duygusundan birisi sabırdır. Birisi sabır, birisi şükür. edeceğiz, sevap kazanacağız. Şükredeceğiz, sevap kazanacağız. Üçüncü hadisi şerif. El-Haccu sebilullahi tuda'fu fihin nefakatü bi sebi'miyeti zı'fin bir rivayette de el hacu fi tebilillah diye de geçmiş ikiside de ikisinde de güzel aynı mana çıkıyor hac Allah yoludur el hacu sebilul diye tercüme işte okursak o rivayeti tercüme edersek hac Allah yoludur yani hani fi tebilillah yapılan şeyler mükafatı çok ya hac Allah yolu olduğundan o gruptan olduğundan tu da afu fi defaka bu Hac için yapılan masraflar, infaklar, harcamalar bir sebep 700 misri ecirle karşılanır. Yani birebir değil, bire 10 değil, bire 70 değil, bire 700 misli efendim mükafatı büyük oluyor. Çünkü hac Allah yoludur. Birerayetle de El haccu fi sebilillah diye gelmiş. Yani Allah e, hac Allah yolunda yapılmış bir ibadettir demek. Mana gene aynı. Biliyorsunuz bazı ibadetlerin mükafatı ötekilerine göre daha yüksek veriliyor. Bazı ibadetler 1'e 10'dur. Bazı ibadetler bire 70'dir. Bazı büyük kıymetli ibadetler 1'e 700'dür. İşte bu 1'e 700 olan ibadetlerin bir, birkaç tanesini hatırlayalım. Birisi cihata sarf edilen masraflar. Bu 1'e 700'dür. İkincisi ana babaya yapılan masraflar. Bu da 1'e 700'dür. Üçüncüsü aile efradına, kendi evine insanın yaptığı masraflar. 1'e 700'dür. Dördüncüsü hacca ömreye yola koyulduğu zaman yaptığı masraflar, vergiler, bilet paraları, efendim yemek paraları, vasıta paraları. Bu da 1'e 700'dür. Onun için e, şeyden e, masraflardan... Büyük mükafatlar olduğu için o masraflardan kaçınmamalı. Onların büyük mükafatlarla karşılanacağını bilmeli Hacı Efendi. Dördüncü hadisi şerif. El-Haccül-mebruru leyselahu cezaun illel cennet. Gani ya Resulallah ve ma birru'l-Hacc. Sane it'a mutta'a me'ifşa'u selam. Cadir radıyallahu ahten bu meşhur hadisi şerif. Ahmed İbde Hanbel rahmetullahi aleyh rivayet etmiş el-haccül-mebrur yani bir takva ile böyle edepli e, takvalı güzel bir şekilde yapılmış haccın mükafatı cennetten başka bir şey değildir mutlaka cennettir e, dediler ki ya Resulallah haccın böyle bir takva ile yapılması nasıl olacak Ama mebrur hac olması için ne yapmamız lazım diye sormuşlar peygamber efendimize bu müjdeyi duydukları zaman daha da Seduanullah'ın alemi buyurmuş ki taamut taam ve ifşa selam yemek yedirmektir ve selamı yaymaktır. Demek ki Hacı Efendi parasıyla ziyafetler çekecek. Fakirlerin efendim ihtiyaçlarını karşılayacak. Su ihtiyacı olur, yemek ihtiyacı olur. Efendim tabii yollar eskiden daha da zordu. Şimdi şimdi çok kolay. Şimdi her taraf süpermarket dolu. Her çeşit mal var. Efendim, parası olan hepsini alabiliyor. Eskiden parası olsa da bulamayabilirdi. Fukaracıklar hac yapmakta zorlanabilirdi. Yollarda elef olurlardı. Ee, şimdi de e, o zaman da tabi başkasına yardımcı olmak çok önemli. Demek ki haccın böyle takvalı efendim e, güzel bir hacı olması için itağ mutağam ziyaret çekmek, efendim hayırlar yapmak çok önemli. Bir de sağa sola güneç yüzle Selam verecek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hacı Efendi tatlı olacak. Yani cömert olacak. Ve e, sevimli, sempatik olacak. E, selamlı olacak. Efendim böyle güleç yüzlü olacak. Tabi ayeti kerimelerden e, bu makbul bir Hacı olması için, mebrur bir Hacı olması için bazı başka şartlarda biliyoruz. Neler var mesela? Hac yaparken ne olmaması lazım? Cidal olmaması lazım. Çok oluyor cidal. Cidal mücadele demek, yani insanların birbirleriyle minakaşa etmesi, çekişmesi, çatışması, kavga etmesi demek. Haçta bu yok. Haçta bu olursa haçın sevabı gider. Sonra füsuk, füsuk alan emrine aykırı işler yapmak demek bu da yok hacda. Yani Allah'ın emrine aykırı işler yapmamaya Hacı Efendi yol boyunca ve hac esnasında çok dikkat etmeli. Tabi Allah'ın emri nedir? Rızası nereden kazanılır? Allah'ın sevmediği işler hangileridir? Nelerden insan günaha girer? Bu bilgiyi insanın çok önceden kazanması lazım. Biz yanlış bir eğitim uyguluyoruz. Çocuklarımıza günahları daha büyüğe ermeden, sorumluluk çağına girmeden öğretmemiz lazım. Say bakalım evladım büyük günahları nelermiş diye tıkır tıkır çocuk sayabilmeli ki, bilmeli ki yapmasın günahları. Yani sorumluluk çağına girmeden günahların neler olduğunu bilmeli. Büyük günahlar var, küçük günahlar var. Onları bilmeli. Sonra efendim maddeten böyle belli olan günahlar var. Efendim bir de belli olmayan e, böyle... ...farkına varmayabilecekleri insanların günahlar var. Mesela gıybet bir günah. Ama sohbetlerde bol bol gıybet ediliyor. Birisinin aleyhinde konuşuluyor. E böyle bir şeyin yapılmaması lazım. E, ahlaka aykırı bir şey. İşte bu günahların her çeşitini çocuklarımıza önceden öğretmeliyiz. Kendimiz de bilmeliyiz. Haçta da bunların efendim, uygulaması olacak hiç herhangi bir etmeden, dedikodu yapmadan, araba bakmadan, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, elimizle hatalı bir iş yapmadan, günah işlemeden hacce öyle yapmamız lazım. Sonra refes e, peltekse ile ref peltekse ile refes. E, refes e, bu da e, şey müstehcen pil, müste müstehcen sözler demek. Bu da olmayacak tabii böyle bir şey olduğu zaman e, hacın şeyi gider Efendim e, Bunlara çok dikkat etmesi lazım Tabi bir hacı efendi böyle Şeyleri yapar mı Yani böyle kötü feci Müstehcen şeyleri yapar mı Şeytan Ustamın çok olduğunda yaptırabiliyor Biz de bunları duyuyoruz hoca olarak Bize gelip şikayet ediyorlar e, Kendileri itiraf ediyorlar Ben böyle bir hata işledim Şimdi pişmanım ne yapayım diye söylüyorlar Yani şeytanın hacıya musallat olacağını bilerek acı kendisini uyanıp tutmalı. Böyle günahlara, müstehcen işlere hatalara düşmemeye dikkat etmeli. Böyle mebrur bir hacı yaparsa mükafatı cennet oluyor. Cömert olacak, kesmesini açacak, tatlı dilli olacak, güleç yüzlü olacak, herkese telam yağdıracak, ikram yağdıracak, böylece cevapları kazanacak. Ee, beşinci hadis şerif, bu konuda bugün okumak istediğim müjdeli hadislerin Beşincisi El haccu yukefferu beynahu beynel hac beyne'l ve Ramazan yukefferu beynahu ve ve Cuma'te yukefferu beynha ve beyn el Cuma'ti ellezî kablaha Ebu Umame, e, radıyallahu anh'tan bu hadis şerifte Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hac kendisinden evvel evvelce yapılmış olan öteki hacla Aradaki işlenmiş hataların, günahların affına sebep olur. Bir mükefirdir, yani e, kefaret olur, siler. E, ve Ramazan, kendinden önce tutulmuş olan Ramazanla bu seneki Ramazan arasındaki günahların affına sebep olur, yani kefaret olur. Cuma, daha önceki hafta kılınmış olan Cuma ile bu Cuma arasındaki günahların affına sebep olur, yani kefaret olur. Demek insan bu ibadetleri yapınca daha öncekilerle aradaki şeyler siliniyor. İlk yaptığı zaman o zamanki günahlar siliniyor. Ondan sonra yaptığı zaman bir evvelkiyle aradaki günahlar siliniyor. Böylece günahsız yaşamaya devam ediyor. Bu bakımdan hacı tekrar tekrar yapmak da önemli sevaplı bir şey. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir şey. Yani 3-5 sene geçince fırsat buldu bir insan tekrar hac etmeli. Tabi bu konuda Bizim Türkiye'mizde bir söz yayılmış, bunu çok kimseler söylüyor. Hacı Efendi bir defa hacca gitmiş, bundan sonra gitmesin. Ne yaptın? Efendim bu parasını hayırlara sarf etsin, memleketin içinde bu para kalsın. Ama işte bakın, e, bu e, ikinci sefer yapılan haccın sevap olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Bu başka hadis-i şerifler de var. Hacı Efendi böyle binahlardan temizlenince, kalbi pırıl pırıl olunca, maneviyatın lezzetini alınca zaten ondan sonra ömrünün diğer kısmında hayırlar yaparak geçiriyor zamanını. Parasını vakıflara bahşediyor. Efendim dairesini vakfediyor, cami yaptırıyor, Kur'an kursu yaptırıyor. Efendim köprü yaptırıyor, köye su getiriyor. Hayır için vesile arıyor, bahane arıyor parasını nasıl nerede bir hayra sarf eder de Efendim nasıl sevap kazanır diye bütün varını yoğunu hayra sarf etmeye çalışıyor. Bu ne de, nereden oluyor? Gönlünün iman dolmasından, efendim hac yapmasından, Allah'ın onu affetmesinden, ona güzel duygular vermesinden oluyor. Nice zenginler var ki? Çevretine hiçbir hayrı yok. Herkes kendisinden kızıyor. Bak bu kadar parası var ama bir hayır bırakmadan gidiyor diye efendim darılıyorlar. Neden? Neden? Onun içinde iyilik yapma duygusu gelişmemiş. Sonra evet memleketin parası memlekette kalsın güzel ama yani böyle ibadetten kısarak mı memleketin parası memlekette kalsın diye düşüneceğiz. Memleketin parası boş yere başka şeylerde gitmiyor mu? Avrupa'ya kumar oynamaya gidenler yok mu? İsviçre'ye kayağa gidenler yok mu? Kongo'ya Arslanavı'na gidenler yok mu? Efendim şöyle bir eğlencem videolaşayım Amerika'ya Avrupayı da küpler alayım, yiyecekler alayım, yiyecekler alayım diye oraları gidenler yok mu? Oraya gitmese bile Türkiye'de yabancı mallarına korkunç bir adet var, müthiş bir patlama var. Efendim ithal malı kullanımında diye gazeteler yazıyor. Niye veriyor? Yani bizim en büyük üretimlerimiz ihraç edilirken bir sürü efendim böyle döviz kaybına sebep olacak yabancı mallar niye kullanalım? Her ülke kendi ülkesinde kendi malını üretmiş, ürettiği kendi malının satışı için gayret sarf ediyor. Mesela bir Fransa'yı düşünün Fransa kendi otomobilini kullanıyor. Bakanlıklarında, devlet dairelerinde kendi vatandaşlarının kendi otomobilini kullanmasını istiyor. Kıttıltı halinde bir duygu olarak yaymaya çalışıyor. Almanya öyle. Kendi otosunu kendisi kullanmak istiyor. Her ülke buna gayret sarf ediyor. Biz Efendim, Türkiye'de kazanıyoruz ziraatten veya imalattan veya ticaretten paralarımızı götürüp başkalarına veriyoruz. Büyük bir israf, korkunç bir döviz kaybı, lüzumsuz bir efendim lüks ve israfa harcama. E, bununla uğraşalım. Bu daha önemli. Biraz e, tasarrufa, biraz tevazuya insanlarımızı sevk edelim. Biraz yerli üretimlerimizi kullanma e, teşvik edelim. Çin'in yaptığı gibi, Japonya'nın yaptığı gibi tasarrufu teşvik edelim ihracatı teşvik edelim. Böylece bu işi efendim kapatmaya çalışalım. Bir hacının yüz senede beş senede bir efendim e, ibadet yapmak için hacca gelmesi bahis sonrası olunca onun karşısa çıkmak doğru olmuyor. Bir de cuma namazı müjde olarak bu arada veriliyor. Demek ki cumaları da kılma çok çok gayret edeceğiz. Ve cumanın efendim e, kaçırılmamasına dikkat edeceğiz. Bu hususta iki şey var. Bir kişilerin cuma namazını kılmakta tembellik etmeyip cuma namazını kılmaları, iş yerini kapatması, bir tatil etmesi, işçilerine de hadi bakalım size müsaade ediyorum. Erkenden kapattım bugün cuma. Cuma namazınız kılın demesi lazım. Yani iş yerinin cuma saatinde kapan, kapalı olması dinimizin emri. Açık olursa günah olur. vezerül Bey efendim alışverişi bırakın. Emrine aykırı olur. Böyle olacak. Tabi patronlar kendileri hem camiye gelecekler Cuma günü hem de çalıştırdıkları insanların Cuma'ya gelmesini sağlayacaklar. En büyük patron olan devlet de tabi memurlarına kendi çalıştırdığı insanlara bunu sağlamalı. Cuma günündeki o saatte memurlarının Cuma namazındaki gitmesini sağlamaya çalışmalı. Bu çok önemli bir husus. Bu hususta kim yardımcı olursa Tabii derece derece mesela valiler saat ayarlaması yaparak cuma namazının efendim memurlar tarafından kılınmasını sağlayabilirler. Böyle bir onlar onlarda var. Kim böyle bir ayarlamayla insanların cuma namazını kılmasını sağlıyorsa tabii kılanların sevabının bir misli onun defterine yazılır. Büyük mükafat kazanır. efendiler de evvel girmiş olan yerle bir cuma vakti biraz tehir ederek Cuma namazının kılınmasını memurların daireden çıktığı saate ayarlayarak onların öğrencilerin ve memurların girmesini sağlayabilirler. Okullarda da öğrencilerin Cuma'ya gitmesi için o Cuma saatinde ders konulmayabilir. İmam Hatip okullarında konulmuyor. Cuma saatlerine ders. Öteki okullarda da konulmasın ibadet hürriyetinin gereği olarak öğrenciler Cuma'ya gidebilir. Bu hususta tabi e, gerekli kanun düzenleme yapmak gerekiyorsa milletvekillerinin de o kanun düzenlemeleri yaparak bu cuma ibadetini e, kolayca isteyenlerin yapmasını sağlaması Çok büyük sevap kazanmalarına sebep olur. Böylece onlar da bütün cuma kılanların sevaplarının bir mislini kazanmış olurlar. Son bir e, müjdeli hadisi şerifi okuyarak konuşmamı kapatmak istiyorum. Ebu Musa el-Aşari Hazretleri Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş ki El hadju Yusufi erbaymiyetim min ehli veytih ve yahutu min zinobihi Hacı Efendi e, ailesi ve akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkına sahip olur. Şefaat edecek ahirette. Şefaat etmek ne demek ya Rabbi? Bu kusurlu ama sen bunu affet benim hatırım için, bunun günahlarını bağışla diyecek. Ve onun cennete girmesine sebep olacak. Şefaat ediyor 400 kişiye. Bir hacı efendi akrabasından yakınlarından 400 kişiye şefaat, şefaat hakkına sahip. Demek ki e, bir e, kavim kabile içinde hacca gidecek insanları teşvik etmeli. Aman hacca gidin de biz de istifade edelim demeli. Yani hacca gidemeyenler de 400 kişi ondan istifade edecek olduğu için... Toplu bir hayra masal olma durumu oluyor ve yahudi minzunu bir hikaye müverredet bir ve hacı efendi günahlarından tiryulur tertemiz çıkar nasıl hikaye annesinin onu doğurduğu gündeki masum e, hali gibi yani nasıl bebek dünyaya geldiği zaman hiç günah işlememiştir masumdur diye efendim defteri tertemizdir. Hiç, herhangi bir sorumluluğu yoktur beyaz defteri hiç günah yazılmamıştır işte hacı da hacı yaptıktan sonra annetin onu dünyaya getirdiği o ilk gündeki gibi efendim tertemiz günahlardan arınmış olur tabi ne yapması lazım hacı yaptıktan sonra artık o tertemiz defterini tekrar günahlarla kapkara etmemeye çalışması lazım sıkı durması lazım efendim e, iyi bir müslüman olarak yaşama gayret etmesi lazım. Tabi burada e, hatırıma geldi. Bazı kimseler de diyorlar ki efendim e, ben hacı gitmiyorum. Allah Allah. Bu kadar mükafatları var. Hacın için gitmiyorsun. Efendim haç güzel de tamam mükafatları var da ben haçtan geldikten sonra belki kendimi tamam günah işlerim diye gitmiyorum. Bu çok yanlış bir felsefe. Çok yanlış bir düşünce. Şeytanın bir kandırması. Çünkü efendim e, iyi bir şey ee, sonradan ben bunu şey yapmam diyerek e, bırakılmaz efendim riayet edemem diye bırakılmaz riayet etmek niyetiyle inşallah bundan sonra ben iyi bir insan olurum diye yapar insan kusuru olsa bile ni o niyetle yaptığı için efendim yap hac yapmış olmanın mükeffaslarını kazanmış olup bir zarara uğramaz o bakımdan böyle takat felsefeleri bir takım sakat felsefeler var, işte hacca giden bir daha gitmesin veya genç yaşında gitmesin çünkü hacılığına riayet edemez falan gibi şeyler. Bunların hepsi şeytanın efendim uydurduğu, insanların arasına yaydığı, hac yapmasınlar, sevap kazanmasınlar, efendim kendisi gibi cehenneme girip yansınlar diye efendim uğraştığı şeylerdir. Yanlış vesveselerdir. Bunlara riayet e, kalmamak lazım. Efendim bu hacca muazzam mükafatlarını elden kaçırmamak lazım. Temenni ediyorum. Hacca gitmeyenler e, efendim e, önümüzdeki yıllarda hac kendilerinden nasip olsun ve bugünkü hadislerde okuduğu mükafatlara nail olsunlar. Efendim cenneti kazansınlar. E, e, ahirette akrabalarından 400 kişiye şefaat hakkını elde etsinler. Attıkları her adımdan, üzerlerine yağan her damladan dereceleri yükselsin. Bu mükafatlara ersinler. allah Teala Hazretleri onları hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatim.